Bugün de de gençlerimize İmam-ı Azam'ın vasiyetiyle yaşamalarını nasip et ve yaşat. 20. Havf ve reca arasında amel et. Yani sıhhatte iken korku ile ümit arasında ol. Vefat edeceğin zamanda da şüphesiz Rabbim beni afuv eder diye Allah hakkında hüsnü zan et. Hüsnü zan üzere ölmeye çalış. İmam-ı Azam'ın vasiyeti bazı faidelerle beraber burada hitam buldu. Aslında bu mevzu bahsimiz de değildi. Eseri okuyanların sorularına karşı eserde ikinci baskıda ilaveler yapılmıştır. Başlangıç ve sonunda Allah'a hamdu senalar olsun. Eserin basılmasının devamını Cenab-ı Hak'tan dileriz. Ayrıca Hak'ka isabetli olanında hamd, hatalarda da istiğfar ederim. Okuyanlara da Allah'tan muvaffakiyet dilerim. Allah'ın selamı her müminin üzerine olsun.